Hocam bir izleyicimiz isminin verilmemesini rica etmiş. Gençliğimde hırsızlık yaptım hocam. Tövbe etsem kabul olur mu? Hırsızlık yaptığım kişiyi de bulup helallik isteyemiyorum demiş. Bu konuda neler söyleyebiliriz hocam? Şimdi hırsızlık, çalınan mal, başkasının malını çalmak, kul hakkına girdiği belli zaten. Evet. E şimdi kul hakkına... E, taalluk eden, kul hakkıyla ilgili olan günahlardan tövbe etmenin e, bir şartı da hak sahibinden helallık almaktır. E şimdi ben gençliğimde hata ettim, nefsime uydum, hırsızlık yaptım. E tabii ki tövbe etmek istiyorum. Gidip ne edip ne yapıp hak sahibini bulup ona ondan çalmış olduğum malı veya kıymetini vermem evet. ve sonra da bir şekilde onun gönlünü alıp helallik dilemem gerekiyor. Eğer o bana helal etmezse hesap ahirete kalır. Bulamazsa hesap ahirete kalır. Bulamazsa yok. zaten ahirete kalır. Bir de ona gidip de helallik almazsa yine ahirete hesap kalır. Onun için artık yüzünü perk edip efendim ne nefsini ayaklar altına alıp gidip ondan özür dilesin. Helallik alsın. Evet. E, hakkını da iade etsin. Edemiyorsa yine ondan rica etsin bağışlaması için. Yani bir şekilde e, ondan helallik alması lazım. Veya kardeşim senin bana hakkın geçmiştir muhakkak. Sen bana hakkını helal et. O aldığı, çaldığı malın da bedelini bir şekilde Artık ona vermesi lazım.